Peki ben ilave bir soru soracağım. Hocam, 100 sene önce fakirlik vardı. Şimdi fakirlik asgari ücretin bile üstünde bir rakam oldu değil mi? Ee, zenginlik mi, fakirlik mi daha huzur kaynağı? Böyle okullarda çapraz tartışma soruları olur. Hiç sonucu olmazdı onun. Öyle değil de, biz varlığımız artınca huzurumuz arttı mı? Nasıl gö görüyoruz? hocam geçen haftaki dersi izledim o derste benim çıkardığım bir sonuç vardı. Rivayet bir rivayet Yavuz Sultan Selim'e ait bir e, şiir bölümü bir rivayeti Abdülhamit Han'ın şimdi sorunluğunuz soruyla da çok ayak olduğu için müsaade ederseniz e, tabii olur. çok iyi olur hocam biz zannederdik ki servetle esbabı rahat artar Rahatlık sebeple Rahat, Evet, rahatla zannederdik ki dilde sükûnet artar. Bulduk bir ehli tahkik, sorduk hakikatinden. Dedi, servetle gaflet artar, rahatla illet artar. Evet. Ama bunu siz tercüme etmek zorundasınız hocam. <gülüyor> Allah rahmet etsin. Yani <gülüyor> Abdülhamid de çok eski. Ee, yani... Biz hep zannediyoruz ki imkanlarımız çoğaldıkça şey planladığımız, hedeflediğimiz her şeye çok rahat, rahat ulaşırız. Ama imkanlarımız arttığı vakit o şey bizde kalmıyor. O iştiyak, o hedef, o anlayış, o arzu. samibiyet, arzu kalmıyor. Sabır kalmıyor. Sabır kalmıyor. O an yapılması lazım. O şeyle, o an için imkanınız neyse, o yani terciyet teres atmak gibi bir pozisyona düşmek istemiyor mu? Yani o Peygamber Efendimiz'e ikram edecek mesela. bir şey bulamayıp da sirke çıkaran şey gibi. Ya sirkesi varsa adamın sirke çıkarıyor. Başka bir şeyi yok çünkü. Yani yarın bir gün imkanım çoğalsın, zengin olayım da şey çıkarayım. İşte daha mükellef bir sofra hazırlayayım değil. O gün sirkeniz varsa sirke çıkaracaksınız. İmkanınız neyse. Tabii sanat... olmakta evet. doğal yaşamak. Ve Peygamber Efendimiz de bu o samimiyeti sirken ne mübarek bir yiyecek diyerek üç defa söyleyerek taltif ediyor. Aslında taltif ettiği şey sirkenin kendisi değil. <gülüyor> o ikramı hazırlayan <gülüyor> kişinin O alaka önemli. Demek ki şunu söyleyebiliriz o zaman. Yani ne fakir fakirliğinden öldü, ne zengin zenginliğinden mutlu olacak. Evet, ortası bunun. Sen neyi nasıl değerlendiriyorsan, değil mi? Evet. Nasıl efendim, bakıyorsan. Yani nasıl Tevafuk aynı e, o beyitler benim aklımda ediyorsan toparlayabilirim derken siz yazılı getirmişiniz. Evet. Benim çalışma odamda bir arkadaş yazıp bana vermişti. Hı hı. E, o, odamda duruyor. E, biz vakıfta da böyle bir ders yapmıştık. Üstadım nimet nimet getirmez, nimet külfet getir. Yani şimdi nimet artıkça. Ee, külfeti de artıyor aslında. Her nimet külfetiyle geliyor. Ee, dolayısıyla e, şimdi hocam ne dedi? Ee, kadın 10 çocuğa bakıyordu. Bütün gün çay topluyordu. Çalışıyordu. Akşama da karalihane yemeği yapıyordu. Ee, bu sefer e, yani e, bunun tabirle kocasına saracak bir zamanı ve e, dinçliği kendinde bulamıyordu. Çünkü kendinde dinleyemiyordu. Zamanı da yoktu. Şimdi e, teknolojiyle birlikte hocam e, bütün e, evin işlerinin e, makinelerle yapılması özellikle kadına da erkeğe de ne, ne kazandırdı boş bir zaman getirdi. E, bu zaman maalesef e, muhabbete e, vesile kılamadık üstadım bu boş zamanı biz. Şimdi hocam... E ders esnasında şey soruyor. Abdül hocam hep beni öne sürmeyin yani sanki suçlu ben gibi. Hocam merkezle, siz varsınız. Dolayısıyla evet. şey söylediğiniz hani sizin e, e, bulunduğunuz yaşadığınız bölgede bir baba, dede su isterken azarlar gibi ister. Aslında karı koca da birbiri mesela benim rahmetli kayın valide ile kayın pederdi birbirleriyle konuşurken ders bunları kavga ediyorlar. <gülüyor> Şimdiki yani gençler, yeni evlenen, taze evlenen şeyler birbirlerini böyle davranırsalar boşanmayı bir kenara bırakın. Evlenemezler. Evlenemezler. Ee, şey böyle, kültür böyle. Da, sizin kayınpederiniz, kayınanınız tabii değil mi? Tabii işte onu söylüyor. Onun için bozulmadı, evet. tabiatı oydu. Tabii, tabii davranıyorlar. Yani o şeyde bile bir, aha şunu söylemek istiyorum. Yani boş zamanları yok. Boş zamanları olmadığı için kayınvalidem şöyle oturup da boş zamanı yok çünkü. lan bu ne demek istedi? Ne demek istedi? Niye bağırdı bana? Bak ben de haddini bildir. Böyle zamanı yok. Şimdiki gençlerim var. Tabii. E i̇nternete bakarken. Kocam bana böyle dedi ama niye böyle söyledi? Ben bunun karşılığını vereyim. Delikanlı aynı şekilde. Yani hocam söyledi Rabbimiz de dışarıda tutmuşuz. Şeytan da orayı doldurmuş. O da körüklüyor. Tabii böyle söyledi. Hadi yürü aslanım, hadi koçum. Tam Meşguliyet öyle. terapidir diye bir söz var hocam. Meşguliyet terapidir. Ee, ben de bir hikayeyle hocam bağlayalım isterseniz. Ben de bir hikaye anlatayım hocam gibi. Ee, yeni çift evlenmişler. Ee, salonda kahvaltı yapıyorlar sabahları. Ee, salondan da karşı komşunun balkonu gözüküyor hocam. Ee, hanımefendi diyor ki bu karşı komşu çamaşır kıyamayı beceremiyor diyor. Eşte diyor ki nereden anladın diyor. Baksana beyazları diyor çok beyaz gibi değil diyor yani. Kirli diyor yani. Bu birkaç defa oluyor yemek esnasında. Anımefendi sürekli bu karşı komşunun bu beyaz çamaşırlarını dile getiriyor. İşte birkaç ay geçiyor aradan. Yine burada kahvaltı yaparken Efendi şöyle bir bakıyor. Aa maşallah diyor ya çok çok temiz olmuş diyor. Bu Öğrenmiş mi kadın bunu diyor. Ne öğrenmiş diyor eşi. İşte çamaşırlar diyor gayet bugün beyaz temiz diyor. Yok canım diyor. Onda bir değişiklik yok diyor. E nasıl böyle oldu diyor. Ben diyor biraz erken kalktım da diyor. Bizim salonun camını siliverdim diyor. <gülüyor> Şimdi e, üstadım bizim, can, bizim salonun camını silemezsek e, hep çamaşırlar bize kirli gelecek. O, o beceriksiz olacak. Hep o beceriksiz olacağız. Yani faturaya birilerine biz e, kesmeye devam edeceğiz. Önce herhalde hani kapının önünü süpürmek Nasıl bir şeyse kendi camımızı da iyi bir temizlememiz lazım. Ee, ben bazen gençlerle böyle evlilik üzerine konuşurken diyorum ki gençler kaliteli aday arıyorsunuz ama önce kaliteli aday mıyım ben diye bir aynaya bakın yani. Tabii. Ben aranan bir adam aday mıyım yani ben arıyorum ama. Yani e ben kaç motorum yani muhatap 3000 motorum. Neyim ne istiyorum? Neyim neyi ben neyim ne neyi istiyorum evet özetle bu yani. Evet. Buradan da herhalde bakmak lazım. Belki mesela. bir ders konusu olabilir ama ben şuna da çok taraftar değilim. Yani gençler hep şey istiyorlar. Ne derler? Huyum huyuma benzisin. Aslında huyu huyuna çok benzeyenler çok geçinemiyor. Değil mi? Zıt olacak. Yani bir evde iki tane Abdülbahak Kömür çekilmez. Benim gibi birisi. O kadar mı sertsiniz hocam? Hayır, sertlik anlamında değil. Yani hiçbir insan kendisine benzer bir Tabii. insanla çok uzun süre yaşayamaz. Farklı olacak. Yani birisi diyelim ki çok cömertse birisi biraz şey olacak. Biri çok hızlıysa biri biraz yavaş biraz olacak. Biraz yavaş olacak. Birisi Denge. dinleyen, birisi çok konuşan olacak. dinleyen olacak. İkisi de çok konuşuyorsa düşünün <gülüyor> ya da ikisi de konuşmuyorsa korkunç evet. bir evi olur. Allah o çocuklara yardım etsin. Tekrar lafımı kapatabilirim. Bugünlük eee yani dersimizi, mesajımızı hep beraber aldık herhalde hocam. Peki Allah razı olsun hepimizden. Selamünaleyküm. <gülüyor>